1902 numaralı konu, Hazreti Abbas'ın ve oğlu Abdullah (radıyallahu anha'ın Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri, Hazreti Abbas şöyle anlatıyor, ben Hazreti Ömer'in komşusu idim ve ondan daha üstün birisini görmedim, o gecelerini namazla, gündüzlerini de oruçla ve insanların ihtiyaçlarını yerine getirmekle geçirirdi, vefatından sonra, onu bana rüyada göstermesi için Allah Teala'ya dua ettim, nihayet bir gece onu rüyamda gördüm, kılıcı boynunda ve elbisesi sırtında olduğu halde Medine karşısında dolaşıyordu, yanına vararak selam verdim, selamımı aldıktan sonra kendisine nasıl olduğunu sordum, çok iyiyim cevabını verdi, öldükten sonra neler gördüğünü sorduğumda da şunları söyledi, henüz hesaba çekildim ve eğer Rabbimin rahmeti olmasaydı tahtımdan düşecektim, Hz. Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer benim dostumdu, Vefatından sonra bir yıl boyunca onu bana rüyamda göstermesi için Allah Teala'ya yalvardım. Bir senenin sonunda onu gördüm. alnındaki terleri siliyordu. Yanına vararak, ey müminlerin emiri, Rabbin sana nasıl muamele etti, diye sordum. Şöyle cevap verdi. Hesaptan yeni çıktım. Eğer Rabbimin geniş rahmeti olmasaydı tahtımdan düşecektim. İbni Abbas, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor. Vefatından sonra bir sene boyunca, Hazreti Ömer'i bana rüyamda göstermesi için Allah'a yalvardım, nihayet bir gün onu rüyamda gördüm, kendisine nelerle karşılaştığını sordum, rahim ve rauf olan Allah Teala'ya kavuştum, eğer onun rahmeti olmasaydı tahtım parçalanacaktı, dedi.